الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وشندنا وشفيع جنوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانهم من النبيين والمسلمين وعلى آلهم وأولادهم أجمعين بحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم ربي شرح لي صدري ويسر لأمري رحل لحبة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله رسير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كلما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وكرر الجديدان واستقبل الفرقان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام وارحم وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا إلى يوم الحش والقرار بسم الله الرحمن الرحيم ya bune, aqimı salat ve amin bil mağrufu ve anha anil menkar. Vascır ala ma acabık. Inna zâlîkem azm al umur. Câdak Allahu alažim. Vabla ana rasulhum, nabiul hashmiul kârim. Ya zahir ve batınımız en imaniye ve kuraniye Nefsin ve şeytanın işlerinden bizleri masun ve mahfuz eylem. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiye beylem. Amin. Amin. Bu hormatı seyyidin mürselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar. Günümüzün en mühim meselesi hakku hakikata tercüman olma, onu anlatma, irşat ve tebliğ en birinci vazife olarak yüklenme, devrin anlayışı içinde onu sistematik hale getirme ve işletme. Bu büyük vazifeyi çeşitli yönleriyle size arz etmeye çalışıyordum. Bir evvelki destede yine irşat kadrosu için gerekli olan bir hususa temas ettim. O da söz ve amel birliği hususu. Her mürşid, davranışlarıyla sözleri hakikati vahidenin içi yüzünden ibaret olursa müessir olur. Sözleriyle davranışları arasında farklılık müşahede ve mülaze edilirse tesirini kaybeder. Mürşid, kendi iç alemini anlatan demektir. Başkalarının ahvaline ve davranışlarına dem ve destan tutan değil... O gece yaptığı şeyleri gündüz başkaları yapmış gibi halka anlatır. O iş derinliğinden bahsederse kendi iş derinliğinden bahseder. O Allah'tan korkun derse şayet Allah korkusunu anlatır. O Resulullah'ı sevin derse Resulullah'ı sevdiğini dile getirir size nakleder. Hakiki mürşit budur. İnsanların vicdanında sözleri makez bulacak insan da budur devrimizin mürşitlerinin böyle olmasını arzu ediyoruz. Zira alem-i İslam bir kurtulma, halas olma kavgasının mücadelesini verirken onun kurtulmasına badi olacak şey hakiki mürşitlerdir. O hakiki mürşitler kadrosunu bulduğu zaman Allah'ın tevfiki ile kurtulacaktır. Ve tekrar bir hususa dikkatinizi rica edeyim. Terminolojimizde mürşit bizim. Allah'ın emirlerini harfiyen yaşayan, gecesi gündüzü kadar aydın olan, dünyayı cennet gibi gören, ama isterse postnişin olsun, isterse olmasın, İsterse kırkını aşmış olsun, isterse olmasın, bu mürşit aynı zamanda lisede bir talebi olabilir, üniversitede okuyan bir talebi olabilir, üniversitede bir hoca olabilir, master yapan bir talebi olabilir, Doktora yapan bir talebe olabilir, tekkede ve vezaviye de bulunmayabilir. Allah'la münasebet mevzu mühimdir. Rabbi ile münasebetinin kuvveti nisbetinden yüklendiği vazifenin hakkını veren kimseye mürşit diyoruz. Ve günümüzde daha çok beklediğimiz mürşit tipi bu tip mürşitlerdir. Bu tip mürşitlerin vasıflarını dile getirirken kavil ve amel birliği hususuna bilhassa dikkatinizi rica ettim. Günümüzün dual mürşitleri, benim gibi çok defa sözlerinde ve davranışlarında nifak gamz mürşitler, mürşit gibi görünenler, sizi yanlış, yalan yola saptırmışlar, kötü yollara sevk etmişlerdir. Söylenen sözler vicdanınızda mahkes bulamamıştır. Bulsaydı Allah dendiği zaman, altmışına, yetmişine gelmiş şu insanların kalpleri dururdum. Halbuki ben şu kürsüye çıktığımdan bu yanım, şu ihtiyarlarda şöyle bir ahu vah şahit olmadım buna. Gönlü durmuş da mescitte ölüsü kalmış bir yaşlıya şahit olmadım. Sağa sola iniraf etmeden, mezara doğru koşarken, sıhatını kaybetmiş, beline bacağına ağrı girmiş, Allah'tan başka bir düşüncesi olmaması lazım gelen şu yaşlılar arasında hiç olmazsam, gece başını yere koyduğu zaman kalbi durmuş da seccadede kalmış, iki adama şahit olmadım. Demek ki nifakım, sözlerimin onların sinesinde mâkes bulmasına mani oluyor. Demek ki duyuramadım vicdanlarına. Duyursaydım, saadet asrını müteakib tabi'in, tebe tabi'in asrından, Kimisi ayakta ölü pat diye düştüğü gibi. Kimisi rüküdan aşağıya yıkılıp gittiği gibi. Kimisi secdede yığılıp kaldığı gibi. Rabbi ile münasebeti olan gönüllerden pek çoğum. Kanatlar çırpıp pervaz edip yukarılara doğru uçacaktım. Heyhat, 25 sene milleti aldattım ben. Ben aldattım ama milleti, bilmiyorum kendi kendini aldatanlar kendi haklarında ne düşünüyorlar. Mürşit söz ve amel birliğini yaşayan insandır. Söylediği sözler davranışlarına tercüman olan insandır. Israrla üzerinde durdum. Mefkari Mevcudat Efendimiz'in yaşanmamış olarak söylediği tek sözü yoktur hayatından. Raşid halifelerinde öyle. Şah-ı Geylani'de asrın müceddidine kadar lafazanlık yapan bir insan yoktur. Edebiyat yapan bir insan yoktur. Süslü sözlerle halkın dimağına girmek isteyen bir insan yoktur. Belki süslü sözler çok defa elfaz ve kalıplara dikkat çektiği için onu öyle de eda etmemiş ve söylememişlerdir. Davranışlarıyla ders vermeye çalışmışlardır. Niçin münkesirsin? Neden ciddi bir yüz takallüsü içindesin? Neden yüzün ekşidir diye sordukları zaman Nasıl ekşi olmasın ki, nebilerin dahi gidip hesap vereceği bir gün beni intizar etmektedir. Niçin mahzulsun bugün, nasıl mahzun olmayayım ki, şu dakikada bana gel deseler, defterimi sağdan mı soldan mı alacağıma dair teminatım yoktur benim. Niçin bugün öyle kaddin bükülmüş iki büklümsün, nasıl olmayayım ki kitaplarda gördüm, 50 senelik hayatını secdede geçirmiş de 51. sene inhiraf etmiş, baş aşağı cehenneme yuvarlanmış gitmiş. Kimin teminatı var ki böyle olmasın? Öyle diyordum. O davranışlarına tercüman oluyordum ve gönüllerde makes buluyordum. 20. asrın ne kadar kurak hale geldiğini düşünün. Ne kadar kurak hale geldiğini düşünün ki şu cemaat içinde bu gece iki saat namaz kılan var mı desem, benim sualime müsbet cevap verecek belki gençlerden birkaç tane çıkar ama, yaşlılardan katiyen ihtimal veremiyorum. Şafaktan üç saat evvel kalktım, heyhat bu gece yüz vekat yüz kılamadım namaz, ben bu kadar talihsizim, mezara doğru koşarken kılamadım diyecek, diyecek nasiyesi hakikat gamzeden, anlı kirlenmemiş, Vicdanı uyanık ve kalbi Allah diye atan kırkını geçmiş üç tane adam kalkamayacaktır. Ben bu cemaatin vaiziyim. Allah beni de cemaatı da affetsin. Sen bu umumi havanın dışında Müslümanlık aram. Onu duvarlarda slogan halinde aram. Onu rey sandıklarında aram. Onu sivrilmiş bir kısım nifak üzerinde şişirilmiş liderlerde aram. Kendinde arama da dışta aram. Sen onu kendinde arayacaksın. Rabbinle münasebetin derinliğinde arayacaksın. Gece ahuvahında arayacaksın. İki büklüm olmalarında arayacaksın. İniltilerinde arayacaksın. Islanan seccadeni yüzüne gözüne sürerken onda arayacaksın. Müslümanlık niye gelmedi diye seccadene soracaksın. Gözyaşlarına soracaksın iniltilerine soracaksın, milletin derbederliğini oralarda arayacaksın. Ne acıdır ki sen, kendine bakmıyor uzakları gören insanlar gibi, gelecek şeyi de gidecek şeyi de dışta arıyorsun. Sen, sende değilsin. Sen, senin ilfanına varamadın. Eline kitabı aldığın zaman, diline lafı doladığın zaman hep başkalarını anlatıyorsun. Demiyorsun ki benim şu firavun nefsim, ''Firavundan daha aşağı daha bayağı nefsim, bu inşaatlara herkesten ziyade ihtiyacı vardır, ben bu dersi ona çekeyim, hem gece kalkıp onunla hesaplaşayım, cedelleşeyim, yaka olayım, mücadele edeyim.'' demiyor. Başkalarını anlatıyorsun, tıpkı benim zevzekliğim içinde ifade ettiğim gibi, Yanlış yola giriyorsun. Ben kötü de olsam kötülüğümü naklediyorum size. Anlatıyorum bunu. Meseleyi hakikatiyle devri saadet tablosunda gördüğüm, görmeye çalıştığım için. Meseleyi hakikatiyle böyle görüyorum ve böyle intikal ettiriyorum. Sen 20. asırdan iki büklüm olmuş bir meseleye yeniden bir ve çevirme durumuyla karşı karşı olan insan olarak kendi durumunu düşünecek bu işe bir canlılık getirmeye çalışacaksın. İrşad edecek kimseler tek ferdin irşadını üzerine alandan, toplulukların irşadını üzerine alana kadar, tek ferdi sevk ve idare edenden, topyekun bir milleti sevk ve idare etme istidadında ve pozisyonda bulunanlara kadar, irşad edecek kimseler, irşad durumunda bulunan kimseler, belli meselelerde azim ve karar içinde bulunma mecburiyetindedirler. Azimli ve kararlı olma mecburiyetindedirler. Bu azim ve kararın başta geleni, bütün düşünce ve duygularının, kanaat ve ifade ettikleri şeylerin, pratiğin aynı olması hususudur. İlimlerini pratiğe aktarmaları hususudur. Malumatları kadar Müslüman olmaları hususudur. Ne kadar Allah'ı biliyorsunuz, o kadar Allah'a kul olacaksınız. Eğer eksik biliyorsanız, öğrenmeye çalışacaksınız, bileceksiniz. İlmin ehemmiyeti kadar pratiğin ehemmiyetine inme mecburiyetindedir. Bir tek adama dahi olsa hakikati anlatmayı düşünen insan. Ben şu kadar biliyorum, Rabbimi herhangi bir insana seviyemde anlatabilirim. İşte sen o kadar amel etme mecburiyetindesin. Ben biliyorum ki faiz haramdır. Amel etme mecburiyetindesin. Ben biliyorum ki çeşitli ticari süpekülasyonları Allah ve Resulü yasak etmiştir. Onunla amel etme mecburiyetindesin. Bildiğin şeyi hayata dökeceksin. Yoksa ötesine onun nifak denir. Ötesine biliyorum yapmıyorum nifak denir. İki yüzlülük denir. Vıcık vıcık bir ruh hayatı denir ona. Bildiğini pratik hayata dökeceksin ve bunda azimli ve kararlı olacaksın. Maalesef, bin kere maalesef, devrimizde meseleyi kitleler seviyesinde ele alıp halka anlatmak isteyenler, daha ziyade meseleyi nazari planda bırakmaktan, materyalist bir anlayışın getirdiği hava içinden, fişlemeklerle, işlemeklerle ilim yapmak suretiyle, Meseleyi pratiğe götürmemektedirler. Batı anlayışı ilim, ilim içindir. İlmi ilim için öğrenmektedirler. Güzel sanatlara ait bir şeyi onun için yapabilirsin, kaldı ki onun da tenkitini yapabiliriz. Meşru musiki, musiki için yapabilirsin, onun da tenkitini yapabiliriz. Canlı olmayan şeylerin resmini yapabilirsin, onun da tenkitini yapabiliriz. Bunlar sanat için olabilir. Fakat dini ilimler katiyen ve katibeten ilim yapmak için değildir. Dini ilimler dini hayata hayat kılmak içindir. Neticesi hayat olmayan dini ilimleri tahsil etmek, dini ilimler adına işlemek ve işlemek, bunlar Hz. Musa'nın merkubu gibi, sırtında Tevrat taşımadan başka bir şeye yaramayan işlekler cinsinden bir şeydir. Kameselil himar, yahmülü <gülüyor> esvâra. Nefsim adına bir şey söylüyorsam kurusun dilim. Sırtlarında Tevrat taşıyan işlekler gibidir diyor Kur'an-ı Kerim. Sırtında taşır ama istifade edemez. Çünkü istifade, pratiğe dökme bir şuur meselesidir. Bir idrak meselesidir, bir gönül taşı taşıma meselesidir. Sureti insan, siretini cebehaim kimseler vardır ki, bunlar ahkamı Kur'an'ı hayatlarına hayat yapamayacak hayatlarının sonuna kadar. Kafalarında bilgi taşıyacaklar, bilgi hamalı olacaklar fakat hiçbir zaman bilginin amili olamayacaklar, bildikleriyle amel edemeyecekler. Günümüzün mürşidi bu iki meseleyi yan yana getirme azmi ve kararı içinde bulunmalıdır. İlim kadar pratiğe ehemmiyet verme mecburiyetindedir. Müsteşlikler harıl harıl ilim yapıyorlar, harıl harıl sizin eski kaynaklarınızı fişliyorlar. Ve küçük küçük kitapçıklar haline getiriyor, diyorlar. Ama yine müsteşlik, yine müsteşlik, yine müsteşlik. İlim nizatihi ve bizzat matluk değildir. İlim sana Rabbini bildirirse matluptur. Nefsini tanıtırırsa matluptur. Sözünden daha çok seni davranış ve hareket insanı haline getirirse matluptur. Elli tane tasavvuf kitabı okusan, ...ve haftanın bir gününde teheccüd namazını kaçırsan, vallahi boş yere kitap okudun demektir. Billahi fikir hammallığı yaptın demektir. Allah'a kasem olsun ki Allah bilginden seni mesul edecek demektir. İki satır okudunsa iki satırlık amel yapacaksın. Biliyorsan bilginle davranışlar halinde tezahür edeceksin. Davranışlarını kendi şahsi yapının ifadesi olarak kabul edeceksin. Asıl benim varlığım ve hüviyetim, bilgilerimin dışa pratik halinde dökülüşünden ibarettir. Beni sormak isterseniz onda arayın, onda sorun. Ben Allah'ı biliyorum. Nerede Allah bilgisinin iniltisi? Nerede Allah bilgisinin secdesim? Nerede Allah bilgisinin rükûm? Nerede Allah bilgisinin kendini ibadet-i taata sardırmasın? Nerede kulluk, nerede incelik, nerede zarafet? Demek sen Allah'ı bilmiyorsun. Belki Allah adına söylenen sözlerim, eski Yahudiler ve Hristiyanlar gibi ezberlemiş kafana koymuşsun. Senin karanlık gecelerin, ruhi aydınlığınla aydınlanmıyorsa tenevür etmiyorsan, sen tembel tembel yatıyor, tembel tembel kalkıyorsan, kafiller gibi gündü üç defa sofranın başına oturuyorsan ve Allah'a karşı ciddi bir münasebetin yok ise hemi vallah hemi billahi hemi tallah sen Allah'ı bilmiyorsun tanımıyorsun amen tübillah diyorsun ama nasıl bir mabudu mutlaka gönül verdiğin mevzunda herhangi bir fikrin yok senin benim bu sözlerimi insafla kalbine koy iz anla gecenin karanlığında kalk secdeye gel İçinle, Rabbinle ne kadar münasebetin olduğu muhasebeni kendin yap. Bana hak vermezsen haksızlığımı çıkıp senin huzurunda ilan edeceğim. Rabbini bilen insan, nefsini tanıyan insan, gecesini ve gündüzünü Rabbin yolunda süsleyecek, pratikle süsleyecek iyi bir kul olmaya çalışacaktır. Mürşit bu mevzuda azimli ve kararlı olmalı. Biz kürsülerde atıp tutan, yalan söyleyen, kisple arkasından götüren kimseler değil kendi davranışlarını anlatan insanlar istiyoruz brolaha gönül vermiş dünya ve mafihayı tepmeye hazır insanlar istiyoruz ki günümüzün kaddi bükülmüş insanını rükü durumundan kaldıracak ona yeni bir vech verecek, huzura kavuşturacak gönlüne itminan getirecek gerçek irşat kadrosu onlardır innema akhafu ala ummati Allah Resulü buyuruyor Ümmetime karşı en çok korktuğum şey nifaku alimin ve cidalu munafikin ov kema kal alimin iki yüzlülüğü ve münafıkın cidalıdır Meseleyi diyalak diye dökmem sırf münakaşa yapmam münakaşan mevzu araştırmam ilmin dedikodusunu yapmam Mahfil mahfil dolaşma, orada ilim adına çaka yapma. Millete bir şeyler anlatma. Ümmetim adına en çok korktuğum şey de benim budur. Mürşit, bu azim ve karar içinden, kitap yazacağım, kitapçık meydana getireceğim deyip, eski kitaplardan dipnotlar koymak suretiyle aktarmalar yapacağını, kitapları hareketlerine aktarsın, hareketleri kitap olsun, Zira biz üç asır evvel yıkılmaya başlarken Süleymaniye Kütüphanesi'nde üç bin kitap vardı. Mahdud, matbu bir sürü kitap vardı ama biz yıkılıyorduk. Yıkılıyorduk, patır kütür yıkılıyorduk ve dökülüyorduk. Kitaplar meselenin önünü alamadım. Kitap vardı, Kur'an-ı Kerim'de vardı. Bugün de benim elimde vardır ama bunu hayata hayat kılacak, düsturu hayat yapacak insan olmadıktan sonra, Müslüman belini doğrultamayacak, kaddi bükük, başkaları karşısında zelil ve sefil yaşayacaktır. Kitabullah var işte elimizde ve önümüzde. Ben her gün kaldırıp size gösteriyorum. Bunu bilen cemaat olmadıktan sonra, derilliklerine inen cemaat olmadıktan sonra, Müslümanlı İsrailiyat menkibetlerinden ibaret sayan Müslümanlar camileri dolduracak olduktan sonra... ...Müslümanın tavrı, vaziyeti, içtimai yapısı, umumi durumu değişmeyecektir. Olduğu gibi devam edecektir. Kaza Müslüman kendisine teveccüh eden... ...halkın, makamın ve mansıbın, devrimizin mürşidi... ...karşısında... ...kararlı olmalı, tavrını değiştirmemelidir. Mürşit yaptığı vazife karşısında kendisine teveccühler olacaktır. O teveccühleri nefsi hesabına değerlendirdiği zaman... ...irşadın dibine dinamit koymuş olacaktır. Mürşit halkın teveccühü, makam ve mansıbın teveccühü... ...paranın akması karşısında tavrını, vaziyetini değiştirmeyecektir cemaatinin karşısına hasırın üzerinde çıktıysa, hasırın üzerinde Rabbisine kavuşmaya çalışacaktır. Mürşit evini, yurdunu, yuvasını değiştirmeyecektir. Israrla üzerinde durdum. Yaptığı kutsi vazife karşılığından, halkın teveccühünden istifade ederek, bahçesine bir tek ağaç diken bir insan, Hazreti Muhammed'in davasına hıyanet etmiş bir haindir. Resul-ü davasına sadakatin ifadesi olarak bir beziyle milletinin cemaatinin karşısına çıkan kimsen, kabuta koydukları zaman onunla gidebiliyorsa belki ahiretini kurtarabilecektir. Ötesinde kat'i bir şey söyleyemem. Sonunda arz edeceğim misallerle siz bunu ariz ve amik göreceksiniz. Mürşit halkın teveccühünü istismar etmeyecek. Halkımız hususuyla şu 100 sene içinden eğer fertlerin eğer kitlelerin kendine getirdiği vaidler neticesinden halk teveccühünün su istimal edildiğini istismar edildiğini görünce kuyayı maneviyeselli defa kırıldım ve bundan sonra halka hak ve hakikat adına giden havari vazifesini ansar vazifesini götüren devrimizin mürşitleri kendilerine yapılan teveccühü şayet böyle değerlendirecek olurdam Hayatlarını yemede, içmede, yaşamada, yatmada, kalkmada ve giymede değiştirirlersem, bir kere daha halkı istismar etmiş olacak, bir kere daha yaptıkları irşadın temeline dinamit yerleştirmiş olacaklar. Her mürşid çok iyi dikkat kesilsin. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kutsi tavrına dünyanın vaziyeti tesir edememiş, onu değiştirememiştim. O Mekke-i Mükerreme'de bir hasır üzerinde irşat ve tebliğini yapıyordum. Vefat ettiği zaman hasırı kaldırdı onu hasırın altındaki bir çukura gömdüler. Bugünkü en tahir Ravza'da, cennetin kutsi makamlarından daha âli makamda, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam evde bulabildikleri kendisine ait adi bir beze sarılmış kainatın iftihar tablosu üzerinde yattığı hatırın altına hurma elyafından mensu çatırın altına gömülü vermiştim. Dünya saltanatı tavrını değiştirmemiştim. Mekke fethedilirken fatih bir nebi olarak Mekke'ye giriyordum. Düşman mukavemet etmiş ve fakat püskürtülmüştüm. Seyyidatine Hazreti Ayşe'nin ifadesiyle üzerindeki merküp üzerinde öyle eğilmiş, öyle iki büklüm olmuştu ki ...başı eğerin kaşına değecek hale geliyordu. Tevazu içinde içeriye giriyordum. Rabbim beni içinden kovdurduğun Mekke'ye yeniden Fatih olarak döndürüyorsun. Düşmanın kaçışını görüyorum. Dün beni ezmek isteyen insanlar şimdi ayaklarımın dibinde iki büklüm. Ben sana sığınırım iki büklümüm Rabbim diye hisarı tevazu buyuruyordu. Dünya tavrına tesir etmemiştim. Roma İmparatorluğu fethedilirken... Sasaniler bütün ganaimiyle İslam'a teslim olurken, servet Müslümanlığın içine akarken Seyyidina Hazret Ömer tavrını değiştirmemişti. İmparatorlar onun karşısında taclarını çıkarıyorlardı. Onun başkumandanları karşısında düşman başkumandanları at üzengisi öpüyordu. Ama Ömer'i nerede ararsınız? Bakıyı garkatte başını bir mezar taşına koymuş. Topraklar üzerinde devrin en muhteşem halifesi yatıyor, tavrını değiştirmemişti. Bir gün Ambas'ta Roma İmparatorluğu'na karşı savaşan orduları, ordu kumandanlarını ecnadı ziyarete ziyarete geliyordun. Başkuma Sabahübeyde dedi, ümmetin eminim. dişleri Resul ü Ekrem'in mübarek vücudundan vücuduna saplanan zırhın halkalarını sökerken kopmuş ümmetin eminim. Cerrah oğlu Ebu Ubeydem. Nerede benim kardeşim? Kardeşin kim? Ordu kumandanı Ebu Übeydem. Ordu kumandanının çadırını gösterdiler. Erattan herhangi bir insanın çadırından farklı bir tarafı yoktu. Çadırdan içeriye girdi. Senelerce evvel Resul-ü Ekrem'in saadet hücresine girdiği aynı manzarayı görüyordu. Roma'ya karşı savaşan sayısı... Yüz kadar ulaşabilecek muhteşem orduların baş kumandanın, Bütün kumandanları kendi kumandanlığı altında toplayan baş kumandanın çadırına giriyordu. Çadırda sadece hurma elyafından bir hatır vardı. Ötede sadece bir dağarcık asılı bulunuyordu. İçinde belki bir avuç kadar arpa unu veya hurma vardı. Ömer yine gözyaşlarını tutamadım. Bu manzarayı peygamberin evinde de görmüştü sallallahu aleyhi ve sellem. Hmm. Ebu ya sarıldı onu öpüyor ve şöyle diyordu. Ebu Ubeyde dünya herkesi değiştirebilir fakat seni değiştiremedi dünya diyordu. Sahabi dünya karşısında değişmeden, şeytana gönül kaptırmadan korktuğu kadar korkuyordum. Nebiler nebisi gözleri dola dola bir gün ağlamış, Bahreyn'den gelen ganimete karşı gösterilen tahallük karşısında ağlamış ve şöyle demiştim. ''Fakru zaruretinizden değil, bunun altında kalıp ezileceğinizden korkuyorum ben.'' buyurmuştum. Mürşid dünyanın altında ezilmeyecek, o daim ayaklarının üstünde kalacak hakim durumunu muhafaza edecektir. Ebu Hüreyre ise şu durumu değişme kabul ediyordu. O devsin arslanı 5-6 sene kadar Resul-i Ekrem'le kalmış, onun turfanda hurma bulunan ziyafet sofrasından istifade etmiş. Lalü güher gibi sözleriyle bir gönül hayatı donatmış ve devsin aslanı haline gelmiştim. Ama sırtında yırtık ve entari vardı. İki gün aç, bir gün Resul-ü Ekrem'in evinde belki bir süt bulup içebiliyordum. Bir gün sırtına ketenden bir entari giyme imkanı doğmuştum. Kendisine amillik vermişlerdi. Mal müdürlüğü, maliyeci olmuştum. Milletin zekatını topluyor ve devlete veriyordum. Ve işte bu esnada aldığı küçük maaştan ve ganimetten sırtına bir entari takabilmiştim. Yanındaki tabi nimamı anlatıyor. Yüzlerce etrafında tabi nimamları var. Muhammed İbni Sir'in gibi kimseler var etrafında. Entarıyla gezerken kendi kendine şöyle sesleniyorum. Bak bak Aba Hüreyre çalım satmaya başladın. Dününü unuttun. Açından yatıyordun. Yerlerde saralı gibi yuvarlanıyordun. Başına basıyorlardı. En tarii bulunca çaka satmaya başladın diyor. Ve Habab ötede ayrı bir vadide görüyoruz. O da vali bulunuyor. Karnına demirleri kızdırıp dağlayıp dağlayıp basıyorlar hastalığından ötürüm. Ve ağlıyor kendi kendinem. Bu vaziyette ağlıyor. Dünyanın zevkini, sefasını sürmeye başladı. اَذْهَبْتُمْ تَيِّبَاتِكُمْ ف۪ي حَيَاتِكُمُ dünya Kur'an tehdit ediyor. Siz tayyibat adına, güzel ameller adına yapıp ahirete takdim ettiğiniz şeylerin semeresini dünyada yeyip bitirdiniz. İşte biz onlardanız diyorduk Habbab. Demirler kızdırılıp da gökçüne basıldığı devrede söylüyor. Karnındaki şişkinlik hastalığına karşı böyle tedavi edildiği hengamda söylüyorum Diyorlar ki bu nasıl sözdür? Vallahi diyor Musabib İbni Umeyr vardı. O eşraftan bir insandı. O hayatı istihkar etmiştim. Sabeşistan'a ve sonra Medine'ye hicret etmiştim. Uhud'da da resul Ekrem'in önündeydim. Kolunu, bacağını, ayağını, başını kaybettikten sonra Uhud'da kendisini gömmek üzere başına üşüştük. Sırtında kendisine kefen olabilecek elbisesi yoktu bu soylu insanın. Ya Allah başını kapıyoruz, ayağı açılıyor. Ayağını kapıyoruz, başı açılıyor dediğimiz zaman buyurdular ki avret mahallini kapayın öyle gömün. onları hizmet etti, mükafat almadılar. Bizse bugün sarayda oturuyoruz. Saray dediği şeyde işte uyudum. Allah adına yaptığımız şeyin mükafatını alıyoruz. Dünya bizi değiştirdi diyor, endişesini taşıyordu. Dünya... Devrimizin mürşidini değiştirirse, halk yeniden bir kere daha mürşitsiz kalacaktır. Halk siyasi adam olmasa olur, idarecisi olmasa olur, başında mükemmel bir devlet adamı olmasa olur, Emevi devrinde böyleydi. Ama halk mürşidini kaybederse bağışlayın, şapa oturur, mahvolur. Halkın mürşidi devlet adamının dahi zimamını çekecek, ona doğru yolu gösterecek mevizenin ve mevzunun sonunda buna dair misallerimi arz edeceğim. Asıl mesele müşittir. Rehber ve rehnumalar, halkı doğruya sevk edebilecek Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın irşat ve tebliğde, manayı Ahmediye'yi intikal ettirmeden gerçek varislerim. Milletler bunları kaybettikleri zaman her şeyi kaybederler. İki üç asrın büyüklüğü, ve efendimizin dilinde hayrul kurun karni kim melzi yalunhum sema asırların en hayırlısı benim içinde bulunduğum asır ondan sonra onu takip eden asır ondan sonra da onu takip eden asır dediğim bu üç asır bu mevzuda alabildiğine titiz alabildiğine hassastın aklıma gelen misallerle mevzu ışık tutuyorum katemül asam Biz bu zavatı hadislerin senetlerinde tanıyoruz. Yanına birisi geldi, kendisini ziyaret etti, dedi ki bir hastayı ziyarete gidiyorum. İâdetül marid, dindeki adım Ve bunu yapmak sünnettir. Bir mümin hastayı ziyaret etmem, bir komşu hastayı gidip ziyaret etme sünnettir, sevabı çoktur. Hastayı ziyarete gidiyorum. Ben de ondan hoşlanırım, ben de geleyim, dediğim gidip ziyaret edeceğimiz zat yine hadisin ve tefsirin imamlarından Muhammed İbni Mukatil'di diyor. Bu geceleri ihya eden ve gündüz halkı irşad eden zavattan bir tanesiydim. Kapısının önüne geldiğimizde evi biraz mükemmel bulan Hatemül Asam kapının önünde biraz tefekküre daldı durdum. Hayret dedim. Dinimizi en mevsup senetlerle aldığımız zatın evi mi bu dedim. Muhammed İbni Mukatil'in evi bu mu dedim? Şaşırdı ve bir hayli kapının önünde kaldım. Tereddüt içinde içeriye soktum. İçeriye girdi, onu az mükemmel bir yatak içinde yatar buldum. Kapında, kapısında başında bir tanesi hizmetçilerden yelpaze sallıyordu. Başının ucunda yelpaze sallıyordu. Bu durumu görünce şaşalamak orada da tekerür ettim. Bir daha şaşkın şaşkın etrafı tetkik ettim. Ve onun yanına sokuldu, hakiki mürsit buldum Hakiki mürşid, hadiste, tefsirde bir imamı dahi rişad edecek. Hakiki mürşid. Öteki adam zannetmeyin namazını bırakan, teheccüdünü terk eden, hafta doğrucu olmayan gafil insan. Öyle değil ama sıcak döşekte yatan bir insan, yanında hizmetçi bulunduran bir insan, kendisine yelfaze sallattıran bir insan. Hatem-ül dikkatini çeken de bu olmuştur. Ona yanına sokuldu şöyle dedim. Sen hadis naklediyorsun. Kur'an'a dair tefsir olan sözleri de naklediyorsun. Bunları nasıl naklediyorsun? Ben sikattan naklederim dedim Kendisine itimat edilir zevat demektir. Sika denir müfredine. Mesela ben falandan naklederim ki bilirsin mevzuktur. O da falandan, o da falandan. Benim selendim hiç layık insan yoktur. Hep itimat edilir insanlardır. Pekala senin şeyhin kimdir falan. Onunki kim filan, onunki kim Seyyidine Hazreti Ali, onunki kim resul Ekrem, onunki kim Cibril, onunki kim Allah kelle celaluhu. Demek sen şimdi söylediğin şeyler Allah'tan Cibril'e, Cibril'den Resulullah'a, ondan Ali'ye, Ali'den Veli'ye derken sana geliyor. Böyle mi? Böyle yap. Öyle o kadar mevzuptur. Tekala sana gelen bu şeyler arasından şu muhteşem konağa dair hiçbir şey var mı rivayet ettiğin? Şu yatağa dair hiç rivayet ettiğim bir şey var mı? Başındaki hizmetçiye dair hiçbir şey var mı? Dedikçe zavallı hastamız iyice hasta oldu. Rengi sarardı. Gözleri meçhul bir ufka doğru dikildi. Ve ölecek hale geldim. Başındakiler aman adamı öldüreceksin söyleme böyle diyorlardı. Esas onu öldüren sizsiniz diyordum. Evden çıkıyordum Muhammed i̇bn Mukatil'in hastalığı iyice artıyordum. Yahu başkaları da var bari onlara gitsen... Tanafisiye gidiyor meşhur muhaddis, ona da aynı şeyleri anlatıyordum. Onu da hayatı lüks bir vaziyette görüncem, Şahsiyetindeki eksikliği, yeme içme ve yatmadaki lükse tamamlamaya çalışan aşağılık duygusu içindeki insanlara, arz ediyorum bunu, ne Tanafisi ne de Muhammed İbni Mukatil aşağılık duygusu içinde değildi. Ders olsun diye anlatıyorum. Şahsiyetiyle bütünleşmeyi, Hayatının lüksün ve onda gören devrimizin sakat ve sakim anlayışını anlatıyorum bunu. Tanahfisinin yanına gittim. Atlas'tan onun da döşek üzerinde bir sergi vardı. Evinde halıya benzer bir şey vardı onundan. Bu da ricali devletle teması olan büyük muhaddislerden bir tanesiydi. Ya imam dedi senden bir şey öğrenmeye geldim. Siz abdesti Resul-i Ekrem'den nasıl nakledersiniz? O da senedini okudu ve sonra mevzu metne getirdim. Eline suyu dökersin, ellerini yıkarsın üç defa. Yüzünü yıkarsın, kollarını yıkarsın, bir defa başına mez verirsin, ayaklarını yıkarsın sonra. Öyleyse ben şurada iyice pratini de bir sana göstereyim diye bir abdest alayım. Aldı, yüzünü dört defa yıkadı. Kollarını da dört defa yıkayınca orada imam itiraz etti, israf ediyorsun dedim. Resul-i Ekrem defa yıkamıştı. ''Bunu sen mi söylüyorsun?'' dedi zavallım. ''Şu yatak içinde yatan sen mi söylüyorsun?'' ''Şu kâşhanede yatan sen mi söylüyorsun bunu?'' ''Başında hizmetçi bulunduran sen mi söylüyorsun bunu?'' Anladı maksadının irşad olduğunu, özür diledim. ''Allah beni affetsin'' dedim. ''İşte Resûl-i Ekrem'in khayrul kurun karni'' ''Sümmellezî thumma sümmellezî yelûnehum'' üç asıl. Üç asır muhteşem insanlarıyla muhteşem. İçte derin olan insanlarıyla derin. Ricali devletin dahi yakasından tutup alnında secdesizlik görüyorum. Senin gibi mülhit Müslümanların başında bulunamaz. Diyecek kadar merdoğlu mertlerle tezzin edilmiş. Onun için Allah Resulü en hayırlı asırlardır buyuruyor. Devrimizin mürşidi ve mübelliği dünya karşısında tavrını değiştirmeyecek. Evsiz dünyaya geldiyse evsiz yaşayacak, evsiz ölecek. Yurtsuz yuvasızlar arasında bir meçhul olarak hizmet edecek ve Allah'tan dileyecek büyüklerinin dediği gibi. Allah'ım benim mezarımı kimse bilmesin. Nerede olursa olsun bir Fatiha okudukları zaman bana gelebilir o Fatiha'mın. Zira asrımızda şahs olduğundan çok daha büyütmeler vardır. Türbeyi taz edip getirip mum yakmalar olabilir. Bez bağlamalar olabilir. Taş yapıştırmalar olabilir. alayış ve gösteriş olabilir. O kendi adını öyle düşünebilir. Alttakinin na ihtişamın ve küçüklüğü karşısında dışta yapılan bu ihtişam utandırırdır. Öyle düşünür, öyle yapar. ...ve mezarının gizli olmasını iki talebesinden başka kimsenin bilmemesini... ...ısrarla telkin eder. Bu büyüklüğüne uygun bir düşünce tarzım. Büyüklüğüne göre bir ihtişamdır. Gizli yaşamam, gizli ölmeye ve kaybolmam. Asrımızın mürşidine düşen vazife budur. Bu yolda ve bu istikamette yapılan irşatlar tesirli olacaktır. Yoksa büyük kalabalıkların omuzlarda gezen hatipleri ve liderlerim firavunluk hesabına, Müslümanları aldatan bir kısım zavallı, enselektüel cücelerden başka bir şey değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme ceal serireti khayren min alaniyeti ve aslih alâniyetim. Allah'ım içimi dışımdan daha muhteşem kıl, dışımı da ıslah eyle buyuruyorum. Biz neredeyiz? Devrimizin mürşidi nerede ve nasıl düşünmesi gerekiyor? Onun izanı irfanına havale ediyorum. Tekrar edeyim. Mürşit dünya karşısında tavrını değiştirmemelidir. İrşat yapıyor, de bulunuyorsam, saf ve sade yaşayışına bir şey katmamalıdır. Sade bir hayat yaşayıp bu dünya denen kitabı kapatıp ahiret kitabını açmalıdır. Mürşit buna bağlı olarak İç İş içe müteala edilebilir. Eşrafa mütemellik, ricali devletle münasebette olan bir insan olmamalıdır. Mürşidin en şerlisi resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, devlet ricali ve ümera ile münasebet içinde olanlar olarak vasıflandırmaktan, ümeranın en hayırlısı da, ülemanın ayağına gelendir şeklinde ifade etmektedir. Ehli irşadın İrşad'ın en hayırlısı, rical Devlet'e karşı, büyüklere karşı temennasız ve pervasız olanıdır. rical Devlet'in en hayırlısı şerden uzağı da, ülemadan ayrılmayan, onların yanındaki soluklarını tesbih sayan insanlardır. Ömer bin Abdülaziz yanından ayırmadığı kimseler var. Çok ülema var, tabi'in arasında her birisi birer yıldız olan kimseler var. Bunların arasında şu üç büyük zat asla yanından ayrılmıyorlar. Ubeydullah İbni Abdullah İbni Utve İbni Mes'ûd. <gülüyor> Tabiinin büyüklerinden Ömer bin Abdulaziz'in mürebbisidir yetiştiren bu insan. Fukuhay-ı Seb'adendir. Sahabe ve tabiin devrinde yetişen müthiş yedi tane büyük fakihten bir tanesidir. Ebu Hanifeler bunların talebeleridir sadece. Malikler bunların talebeleridir. Ubeydullah İbni Abdullah İbni Utbe İbni Mes'ud, Ömer bin Abdulaziz gibi devlet idaresine fevkalade kabiliyeti olan, Türkiye gibi kırk olan bir devleti, 2 üç sene içinde ıslah edip oturtan, Emevi Şiraze'den çıkmışlığına son veren, Ömer bin Abdulaziz gibi muhteşem bir dima şöyle diyor. Ben Ubeydullah İbni Abdullah İbni Utbe İbni Mes'ud'un bir saatini bütün ömrüme bedel sayarım. Onunla beraber geçirdiğim dakikalar, adeta lahut aleminde geçirilen dakikalar gibidir demektedir. Ricali devletü mera yanındadır. Muhammed İbni Kâbul Kureyzi'nin ağzına gözlerini diker, ağzından dökülecek şeyleri dinler. Hayve İbni Şüreyh'in ağzından çıkacak şeyleri rehber yapar. Tabi'in imamlarının arkasından koşar, zühriye selam çakar, Genç İmamı Malik karşısında temenna durur. Ömer bin Abdulaziz, Ömer bin Abdulaziz yapan da budur zaten. Tekrar Nebiler Nebisinin sözüne dönüyorum. Ehli irşadın ve ülemanın en hayırlısı, Ümeran'ın ayağına gitmeyen, Ümeran'ın en hayırlısı da ülemanın ayağına gelen Ümer buyurmaktadır. Binan Eşrafa, ekabire, senadide hususi mevki ayırırsa... Ülema, ümeran, ülema, ehli irşat. Ümeranın kulu kölesi olacak ve irşat vazifesinin temeline dinamit yerleştirmiş olacak. Liyakatını da kaybedecektir. Sözüme dikkatinizi itiram ediyorum. Ümera ile hemdem olan... Siyaset bataklığına giren, idare edeceğim diyen ulema, ehli i irşad. irşad. etmek şöyle dursun, irşad edilme liyakatını dahi kaybedecektir. Ehli i irşad ve i tebliğ hayatlarında senadide eşref yer ayırmayacaklar. Onlarla münasebetlerini çok yapmayacaklar. Ezbere konuşmuyorum. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a senadit geldi dediler ki, sen Bilal'la Habbab'la oturup konuşuyorsun, Selman'la hemdem oluyorsun, daha nice fukaravar huzuruna girip çıkıyor. Bizse kapılarımızda çalıştırdığınız bu kölelerle beraber aynı saflarda oturup seni dinlemek istemiyoruz. Bize bir saat ver, kabul ediyoruz, seni dinleyelim, sözlerine bakalım, kabul edelim, belki de iman ederiz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin meyletmesine imkan vermeden anında ayeti kerime nazil oluyor. Vasbir nefsekam allazina yadunun rabbahum bilghadati vel asyi. Yuridun vecehu ala ta'ayna ka'anhum. Yuridu zinatal hayati dunya ve la tud'a man afulna qalbahu kana amruhu Allahu Sabah akşam seninle beraber olanlarla kal ve sabret. Vasbir nefse kemalel El etek açıp sabah akşam seninle yalvaranlarla kal sabret. Onların dostluğunu diğerlerinin dostluğuna tercih et. Sakın dünya zinetine ve âleyişinam. Sakın onların büyüklüğüne ve ihtişamına. Sakın Senat eşraf ve ekabirden olmalarına temenla çekmezer vu etmem. Resulleyram de zaten olmazdı böyle bir şey. Fakat kalbindeki meyle imkan vermemek için Allah Celle Celalhum. Baştan ihtarı çekiyor. Ve Tedan Naanum. Türidu Zinaal hayatıati dünyam. Onlar dünya hayatını dünya zinetini onlara meyledersen dünya hayatla dünya zinetini Murat ediyorsun. Dünyayı diliyorsun demektir. El-İyazübillah. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı Allah vartaya düşmekten muhafaza buyurmuştur. O'nun nezih ruhu, o yüce mahiyetin, zaten böyle bir şey itikap etmekten fersah fersa uzaktır. Arz ettiğim gibi Allah Celle Celaluhu kalbindeki meyle da imkan vermemiş, o zemini hazırlamasına imkan vermemiş, onu korumuş ve muhafaza buyurmuştur. İbni Ümmi Mektum Resul-ü Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın yanına geldim. Dîna ait bir meseleyi sorup öğrenmek istiyordum. Resul-ü Ekrem Aleyhissalatu Vesselam o esnada Kureyşin ileri gelenleriyle konuşuyordu. Onlara hakikati anlatmaya çalışıyordu. Bunlar sevkulce iş yapan kimselerdi. İdareci ve ekber idiler. Resul-ü Ekrem onlara bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Anlatıyordu. İbni Ümmi Mektum geldim. Sonradan meselelerini anlatabilirdi ama bir insandım. Resul-i Ekrem'in birinci ezanını okurdum. Sadıktım. Efendimiz Medine'den ayrıldığında bir defasında kayyım makam koydu onun. "Sen Medine'nin emirisin ben bulunmadığım sürece." demiştim. Seyyidatin Hazreti Hatice'nin de akrabasıydım. Efendimizin yanından hiç ayrılmamış, hiç ayrılmıyordum. Vefat edeceği ana kadar da hiç ayrılmadı efendimizden. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte o asvat Efendimiz. onun bir şey sormasına karşı rahatsız oldum. Hiçbir şey söylemedim. Ağzını açıp bir şey demedim. Eliyle itip kaçmadım. Git sonra gelirsin demedi ama onun ısrarla illa da şu meseleme cevap vermesi karşısında az yüzünü ekşittim. Bir az sonra Efendimiz'e karşı ekşi bir ifadeyle vakit nazil oldum. Abese ve tavalla incehual a'mam Hayatı Kur'an gelirken ey İshanı yüce nebi diyordum. Ey Resul diyordum. Ey Habibim diyordu. Gaybubet var işin içinden. Gayba hitap ediyor. Abese ve tevallan ce'ahu Ama geldi diye bir de yüzüne ekşitiyor'' diyordum. Bu semanın yüzünün ekşimesi demekti. Tabirca ise bu vahhideki takallüs demekti. Bu efendimizi sarsma ve hitap etme demekti. Abese ve tevalla en جاءه الاعمى وما يدريك لعل هو يتذكر او Sonra efendimiz ne yapıyordu sallallahu aleyhi ve sellem Her defasında İbn Ümmü Mektum yanına gelince gel ey onun yüzünden Rabbinin itabına tutulan onun yüzünden Rabbimin itabına tutulduğum insan diyordum kendi yüzünden Rabbimin hitap ettiği kimse diyordu, kendisine iltifat ediyordum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mürşittim. İrşadta mühim bir esas vardım. Senadit ve eşrafa temenna çekmemem. Onlara itimat etmeme, dayanmamam. Onlara iltiak etmemem. İrşad ve tebliğ vazifesini isti ruhun istiklali içinde yapmam. Yenilerin ifadesiyle herhangi bir tarafa bağlanmadan bağımsızlık içinde yapmam. Kayıtsız ve şartsız yapmam. pervasız ve fütursuz olmam. Eğer insanımız bu mürşidi bulursa, mürşidini buldu diyeceğim. Ümer'e temenna çekecek mürşitler olacaksa şayet, devrin idrak ve anlayışına göre dini emirleri rutuş yapacak, devrin telakkilerinin uçakları, ezikleri, köleleri, kulları olacaksa şayet, Milletimiz daha kim bilir ne kadar zaman, ehli irşat bekleyecek. Kendisine hak ve hakikati intikal ettirecek kimseleri bekleyecek. Cenab-ı Hak sabrı dudağına gelmiş şu cemaatimize. İçimizde bulunan gençleri mürşitler olarak yetiştirsin inşallah. Milleti mürşidine kavuştursun. Ve topyeküm milleti umumi derbederlikten halas eylesin. Mürşidin bir diger vasifesi iç derinliğidir. Asırlar var ki biz, gönül derinliğine sahip mürşid tanımadık, tanıyamadık. Yer yer tekkelerde ve nadide bir kısım kimseler münferiden zuhur ettiyselerden, bunlar kendi devirlerini idraktan çok defa uzak bulunduklarından ötürü, tabakat beşer çapında halka takdim edebilecekleri bir irşadları olamadık etraflarına giden kimselere ancak söz dinletebildiler. Elhak ruhlarının nezatını intikal ettirebildiler. Temiz dersler, samimi dersler verebildiler. Büyüklükleri bizce müsellemdir. Fakat Kur'an-ı Muhissül Beyana cidden tercüman olabilmek, onun adına hakiki mürşit ve mübelli olabilmek, onu cami kürsülerinden, kahvelerden ve daha başka toplantı yerlerinden halk kitlelerine haykırmak mevzuna gelince o ayrı Ausaf isteyen husustur. Biz asırlardan beri işte bu manada mürşit göremedik ve bilemedik. İç derinliğim, batini yönünün olmasın. Ne dünyaya talakif ve nigahban bulunmasın. Aktarmacılıktan uzak olmasın. Kitaplarda gördüğü şeyler efişlemeyi, hocalık saymadan uzak olmasın. Kalbi ilhamlarının bulunmasın. Gönlü Allah'tan gelen esintilere mahbit olmasın. İşte bu tipte ve bu anlayışta mürşid, hasretini çektiğimiz mürşittir bizim. Doğduğu günden bugüne günaha girmemiş, namazını kaçırmamış, orucunu aksatmamış, harama nazar etmemiş, avratla münasebet kurmamış, flörtü olmamış, yani çamura düşmemiş. Kendisini irşada hazırlayan delikanlılarımız... Bu işi yapacaklar, ümit ediyoruz. Günaha girmişler, bağır vazifeyi yüklenemeyecekler. Ümit edilir ki Cenab-ı Hak onların da benimle beraber günahımızı bağışlasın. İrşad, irşat diyem. halkı oyalamada gerçek irşada, gerçek irşat ufkuna bizleri hidayet eylesin. mürşit ancak iç derinliği sayesinde sözleri makas bulacaktır. Birini Allah bin yapacaktır. Allah'a kurbiyet kazanacaktır. Allah için konuşabilecektir. Allah için duyduğu şeyleri değerlendirebilecektir. Dima'ı Allah için çalışabilecektir. El hareketleri Allah için, ayak hareketleri de Allah için olacaktır. Allah Resulü ferman ediyor. ''Men amile bima amile Allahu Allahumma alem ya'lem'' ''Evverre sehullahumma alem ya'lem'' Bilen bildiğiyle amel edersem... ...bütün bildiğini değerlendirirsem... ...ne biliyorsa onu hayat haline getirirse... ...Allah bilmediği şeyleri de ona bildirir. Yani gönlün ilham kaynağı yapar. Bir avuç okur ama okyanuslardan bahseder. Hayatında çok az bir zaman vardır. Biz böyle insanlar tanıyoruz. Böyle mürşitler biliyoruz. Ben diyor bütün tedrisatım altı aydır diyor. Altı ay okumuş ama... Hakikaten bizim 20 sene okuduktan sonra zor anlayabileceğimiz en ağır, en mutil meseleleri peynir ekmek yer gibi rahatlıkla oynuyor ve rahatlıkla intikal ettiriyor. Demek ki bildiğiyle amel etmiş. Bildiğine ruhen kendisini sardırmış, kendini vermiş. Ve Allah da bilmediği şey onu varis kılmış veya diğer ifadeyle bilmediği şey onu öğretmiştir. Zira Allah Celle Celaluhum Habibi azibna muttafakun aleyh hadisla şunu konuşturuyoruz. La yazalu abdun yataqarrabu hatta Etta uhibbuhu. Ve iza ahbabtu kunt sem'uhu allazi yasma'u bih ve basaruhu allazi yubsiru bih ve yaduhu allati yabtishu biha ve rijluhu yamshi Kul nafile ibadetle bana yaklaşmada devam eder. Farzların ötesinde kendisini ibadete vermekle bana yaklaşmada devam eder. Her ibadetü taatıyla fersah fersah bana doğru yaklaşır. Adım adım bana doğru gelir. O kadar yaklaşır ki gayri artık ben onu severim buyuruyor Allah. Ve ben de bir kere mi bir insanın, onun gören gözü olurum, işiten kulağı olurum tutan eli olurum, yürüyen ayağı olurum. Ne demek? Ona doğruyu gösteririm, gördüğü şeylerde doğru terkiplere ulaştırırım, doğruyu duyururum, duyurduğum şeylerde müsved terkiplere ulaştırırım, doğru tuttururum, hakim kılarım, kuvvetli bir pazu haline getiririm, eziklikten kurtarırım onu, doğru istikamette yürüttürürüm, sırat-ı müstakim erbabından yaparım, o doğru yolda yürür. O hakim bir kuvvet olarak arzı idare eder. O doğruyu duyar, doğru terkiplere varır. O doğruya doğruca tercüman olur. İşte onu bu hale getirir. İlham kaynağı yaparım. Adeta şemsi ezel ve abdetten gelen şuaları üzerinde toplayan müthiş bir atmosfer meydana getirmiş, manyetik alan meydana getirmiş bir varlık haline getiririm dem. Allah'tan akıp akıp gelen akdes ve mukaddes seyizlerden hiçbirini kaçırmaz hepsini üzerinde toplar. Onu bu hale getiririm. Günümüzün mürşidi Allah'a böyle gönül vermekle işte derinleşecek. Derinleşecek ta Allah doğruyu gördürecek, doğruyu duyuracak, doğruyu kalbine hissettirecek, onu hakim kılacak ve doğru istikamette yürüttürecektir. Bu hale gelen bir mürşit yakin elde etmiş demektir. Bu hale gelen mürşit yakine masar olmuş demektir. Yakine masar olmak ise imanın kemalini elde etmek demektir. Allah Rasulü el yakin el imanu kulluhum. Yakin bütünüyle imandır. Ve başka bir hadisi şerifte ise taallamul yakin, yakin belleyin, yakin ezberleyin. Yakin nedir? Yakin İnsan aklının bürhanlarla donatılmasın. İnsan zihninin tefekkürle imar edilmesin. İnsan düşüncesinin tefekkürle imar edilmesin. İnsan nefsinin ibadetü taatla yoğrulmasın. Erimesin. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin istediği kıvama gelmesin. Ve insan kalbinin mürakabe ile müşahede ile delik deşik olmasın. İşte buna yakin diyoruz yakini elde eden insan isem, sebepleri aşarak müsebbibül esbaba varacağından ötürüm ne başkalarına karşı korkusu ne de onlardan bekleyeceği bir ümidi bir recası olmayacaktır. O tevhid ehli olacaktır. Yakini elde eden bir insan her şeyi Allah'tan bilecek. Rızıktan ölüme kadar her şeyin ondan geleceğine inanacak ve binaenaleyh fütursuz ve pervasız olacaktır. Ölüme gülerek gidecektir. Hakkı anlatmadan dur olmayacaktır Yakin elde eden bir insan dünyada ahirette yaşıyor gibi yaşayacaktır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ehli yakinin halini şu sözüyle ifade buyuruyor. Muhtemelen Taberani rivayet ediyor. İnne min ummeti yat hakuna cahran min sa'ati ni'metillah taala ve yabkuna sirran min azabih taala. أَبْدَانُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَأَرْوَحُهُمْ فِي السَّمَامِ أَوْاَرْوَحُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَأُكُولُهُمْ فِي Benim ümmetimden öyle merdoğlu mertler vardır ki, onlar halkın içinde tebessüm ederler. Halkın içinde mütebessim bulursunuz. Allah'ın nimetinin genişliğine tercüman olmanın ifadesidir. Onların gecelerini de ahuvah içinde geçirdiklerine şahit olursunuz. Gizli gizli iniltiler içinde ağladıklarını görürsünüz. Bu da Allah'ın azabından korkularının ifadesidir. Onların maddi yapıları dünyada, manaları ama semadadır. Onların ruhları dünyada ama akılları ahirette gezmektedir. Dünya ve ahireti beraber müteale eden, bu vahdete vahdet şuuruna varan nadide insanlardır. Günümüzün mürşidinin, ...bu zirveyi elde etmesi, buraya yükselmesi zaruret haline gelmiştir. Yoksa mürşitçikler daha çok halkı aldatacaklar. Aldatacaklar halkın omuzlarından. Kur'an'ı ayaklarına merdiven yaparak çıkacaklar. Devlet devairinde kademe kapmağa bakacaklar. Masa kovalayacaklar. Makam arkasından koşturacaklar. Paraya serfuru edecekler. Ricali devlet karşısında iki büklüm olacaklar. Mürşid istiyoruz. Giderken kendisine kefen bulunmasın. Mürşid istiyoruz. Kirayla oturduğu evden çıkarıp attıkları için cami hücreleri arasın. Mürşid istiyoruz. Dün yiyecek ekmeğimin parasını bulamadım desin. Mürşid istiyoruz. Sırtında taşıdığı beden varlığı ve ruh varlığı kendilerini birer ağırlık halinde ona hissettirsinler de, emanetini ne zaman alacaksın beni kurtaracaksın desin. Millet irşat edecek bunlardır. Bunların dışında başkalarından gelecek sözün, sadece bir ifal ve tesvil, sadece bir aldatmam ve milleti yeni inkisarlara ve hayal kırıklığına uğratmaya vesile olmadan başka bir şey yaramayacaktır. Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretlerim, Üç asırdan beri Topyekün cemaat olarak yine cemaat halinde beklediği mürşitlerini bizlere lütfeylesin. Amin. Bizi şu ana kadar maruz kaldığımız inkisarlara yeniden maruz kalmadan masun ve mahfuz eylesin. Özü sözü bir, alabildiğine mert, hem cismi hem ilmi hem ruhu derinliğe sahip, mükemmel fertler olarak bizlere göndereceği kimselerle inşallahü teala, Kalbi ve ruhi hayatımızı imar buyursun. Üç asırdan beri insan olduğumuz halde behaim şeklinde depinmeden bizleri halas eylesin. Lillahi Teala El-Fatiha. Elhamdülillah, Elhamdülillah. Elhamdülillahilllezî hedâna lihâzâ. Ve mâ kunnâ linehtedye leulâ en hedânavlah.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 عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يفلق وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى لنا نوره ورحمة للعالمين ظهوره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 فَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرطًا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي Muhterem Müslümanlar, en kutsi, en yüksek vazife olan hak ve hakikate tercüman olma meselesi ancak temiz dilin ve temiz gönlün işidir. Onu temiz gönüller, o temiz gönle tercüman olabilecek temiz diller yapacaktır. Dünyada iken ahiret soluklarını alan, mahşer manzaralarında dolaşan, cenneti görüyor gibi olup ümide kapılan, cehennemi müşahede ediyor gibi temessül etmiş olmasını müşahede ediyor gibi görüp de irkilen, ürken, korkan, ahiret soluyan insanlar yapacaktır. Bu en büyük vazife, en büyük insanların işidir. Ve günümüzün her şeyden ziyade en çok muhtaç olduğu şey de işte bu en büyük insanlar. Dünyada ahiret soluyanlar, cennet kokanlar, cehennem endişesi yüzlerinde okunanlar, davranışlarıyla bu büyük hakikate tercüman olanlar, en çok muhtaç olduğumuz şey budur. Bir gün havamız bitse sularımız kurusam, yer bir nebatat çıkarmasam, gök, gök etekleri dolu şeylerle imdada koşmasam, belki yaşama imkanını buluruz. Ama bu kratta ve kıvamda insanları kaybettiğimiz zaman, yaşamamızdan söz etmek mümkün değildir, hayal olurum. Biz en çok buna muhtacız. Ahiret soluyan insanlara muhtacız, devirleri süsleyen insanlara muhtacız. Ordulara ruh veren, devletlere ruh ve şuur veren, nizamsızlık ve düzensizliğe nizam ve düzen getiren büyük dimalara, hakkı aşina gönüllere, aydın içlere, muhteşem batınlara muhtacız. Bir devri süsleyen gerçek mürşidi kendi davranışları içinde göreceksiniz. Ses ve soluğunun tesirini de onun davranışlarına verecek onda müteala etmeye çalışacaksınız. Esved İbni Yezid İbni Kays, Ebu Hanife'nin meşayhindendir bu. Nehayı ailesi vardır. Allah Resulü'nün devrini idrak etmiş, Müslümanlığa girmiş, hayatını Nebi gibi yaşayan insanlardır bunlar. Alkamesinden Esved'ine kadar, ondan İbrahim'ine kadar Nebi gibi yaşayan insanlardır. Son dakikalarını yaşarken sararmış dolmuş bir rengi var. Bütün hayatını oruçla geçiren devrin en büyük fakihlerinden, en büyük hukukçularından, en büyük idarecilerinden bir tanesi olabilecek kıvamda bir insan. İbadetü taatı öyle sardırmış ki, adeta vücudunda et bulmak mümkün değil, kadit haline gelmiş. Sararmış rengiyle, solmuş bakışlarıyla son soluklarını yaşarken... ...başının ucunda bulunan bir tanesi var, koca imam hıçkıra hıçkıra ağlıyor. ''Niye ağlıyorsun?'' diyor, ''Niye ağlıyorsun?'' diyor ona, o ağlıyor. Hayatında boş bir an yok ki ona ağlasın ama yine ağlıyor. İrfanının rüsatı nispetinden, Allah'la muarefesinin genişliği nispetinden... ...Rabbine karşı ciddi muhabbet hisleri içinde bulunuyor. Rabbinden korkuyor onun için. Ne diyor biliyor musunuz? Ben şu perişan halimle Rabbimin huzuruna gittiğim zaman... ...eğer beni bağışlayacaksa çok mahcup olacağım. Bağışlanmaya liyakatım olmadığı için beni bağışlarsa çok mahcup olacağım... Biz arkasından koştuğumuz şey, koşup yakalayamadığımız şey, keşafilaya mazhar olsak deyip de hayalimizi yaşadığımız şey. Rabbim beni affederse çok utanacağım. Çünkü çok medyun olacağım zaten medyunum diyor koca imam. Bir başka çatıda, çatıda yükselen ayrı bir ses. Komşusunun damının üzerinde, çatısının üzerinde veya taraçasında... Her gece nurani bir amut gibi sabaha kadar ayakta duran birisi vardır Mansur. Sabaha kadar ibadet eden Mansur İbni Muhtemir İbni Süleyman İbni Tarhan. Büyük fakir, büyük muhaddis, büyük müfessir, büyük imam, büyük hukukçu. Komşu çocuğu Mansur o gün secdede başını yere koyup kalkamayınca damın üzerine çıkmış yine o direğe bakıyor. Karanlık gecede zavallı çocuk onu hep direk zannedermiş. Bir amut zannedermiş. Yanında annesine soruyor. Anneciğim diyor o direk düştü mü acaba oğlum o direk değildi diyor. <gülüyor> Doğru direkti göğün direğiydi. Müslümanlığın direğiydi. Mansur secdeye kapanmış ve daha kalkamamıştı. Son soluğunu secdede Sübhane Rabbiyel Alâ diyerek Rabbisine vermiştim. Ayrı bir çatıda yükselen yok. ayrı bir ses. Ebu Naim İsvehani'nin kendisine bir cilt ayırdığı Süfyan'ı sevriyeyim. Nurlu bir hayat yaşamış, son dakikalarını yaşıyor. Başının ucunda Ammadi ibn Zeyd gibi, Ammadi ibn Selem'e gibi, Abdurrahmani ı gibi hadiste birisi bir dahi, bir alam, âlâm, alamdan birisi ve allamelerden birisi olan zavat bulunuyor. Abdurrahmani ı diyor ki, Son soluklarını verirken bana başımı yere koy dedi. Şöyle toprağa koyayım. Ben de imamın başını yere koydum. Ebu Hanife gibi bir direkti bu da. Bütün hayatını ibadetü taatla geçirmiş bir insandım Ve hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Birisi yanına sokuldu galiba çok günahım var dedi. Acı bir tebessüm yaptı. Eline yerden basit bir cisim aldı kaldırdı. Benim günahım işte bunun kadar ehemmiyetsizdir. Ben günahtan korkmuyorum. Ben Allah muhafaza buyursun imansız gideceğimden korkuyorum. Bırak günahı. Bırak günahı ben imansız gideceğimden korkuyorum. Ve biraz sonra Hamad ni Selem'em başının ucuna dikildi rengi sararırken solarken pembeleşiyordu. Kıyametin şafağı gibi bir şeyler yüzünde beliriyordu. Cenneti görmüş gibi tebessüm esiyor. Sonra cehennem endişesi gibi bir şey yüzünden silip götürüyordu o duyguyu. Müjdeler olsun kurtuldun. İmam şöyle diyordu: Benim gibisinden de kurtulma beklenir mi? <gülüyor> ben de kurtuldumsa kurtulamadık kimse kalmadı demektir. Benim gibisi de kurtulur mu diyordum. Süfyanu Sevri söylüyordum. Sen neredesin mümin? Var mı gecen senin? Var mı inilti dolu şafağın senin, var mı feryat ve ıstırak dolu hayatın senin? Bunlar bir devrin mürşitleriydi. Dünyada iten ahiret soluyan insanlar, ahiret menazilini gören insanlar, cennetin reyn karşısında ümide kapılan insanlar, cehennemin dehşet salan endişe verici durumu karşısından, Tüyler ürpeten ayaklarının bağı çözülen insanlar, devirleri bunlar temir ediyordum. Mahkemeler bu adil insanların adil hakimlerle yükseliyordum. Büyük imam benim gibisi affedilmez derken düşünürken, hayatında devlete ait kağıda yazı yazmak şöyle dursun elini bile sürmemiştim. Harun'dan gelen mektup karşısında kalem elini alıp onun kağıdına yazı yazmamıştım. O günah işlememiştim. Belki o benim durumuma tercüman oluyordu. Evet, doğru yeryüzünde bir tane sapfedilmez ama işte o ben nefsim olacağımı, nefsim olacağını düşünmeli ve korkman endişe etmeliyim. Başkaları da öyle düşünmeliyim. Yarım yamalak Müslümanlığı yaşayan başkaları da öyle düşünmeliyim. İnkisar hayale ve paniğe kapılmamalıyım. Rabbin engin rahmetine karşı daima ümitle dolup taşmalım. Fakat ben mürşidin safını anlatıyorum, devirlere ışık tutacak insanlar, üç asırlık dalaletimize son verecek kadron, üç asırlık alemi İslam'ın ufkunu kirleten küfür ve tuğyan, İşte buna son verecek silecek kadronun safını anlatıyorum. Dünyada iken ahiret soluyan, cesedi burada ruhu ahirette gezen, Ruhu burada bulunup aklıyla oralarda dolaşan, dolaşan ve tam varlığıyla kıvamına gelen ve tıpkı Mansur'un masar olduğu gibi rüyada gördükleri zaman Allah sana ne muamele yaptı. Vallahi ben çok korkuyordum. Rabbimin huzuruna gittiğim zaman ben aldı nebilerin arkasına diktim. Rabbimin engin rahmetine minnettar ve şıkran içindeyim. Büyük endişelerim. ...büyük ümitlerin oluşturduğu muhteşem ruhlar... ...bir taraftan bu müthiş çekici güç... ...bir taraftan itici kuvvet karşısından... ...insan bu iki tampon arasından... ...vaziyet alma çalıştığı an Mansur olacaktır. Allah da Mansur'u Mansur'la muzaffer yapacaktır. Mürşit Mansur olacaktır ki Mansur olsun. Mürşit Allah'ın dinine sahip çıkacak ve yaşayacaktır kim? Allah da din ile beraber onu paydar ve aziz eylesin. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, hudvede amin dedirtmek doğru değil, fakat dedirtiyorum bir manaya binan. Bizi istikamete hidayet eylesin. Üç asırlık dalalet ve tuyanımıza son versin. Benim gibi çatlak ses, mürşit, kılık ve kim? şeytanın esir ve zebunlarından sizi helas eylesin mürşitlerinizi size ulaştırsın, sahili selamete çıkmaya muvaffak eylesin. Ben ne kadar zorladım çıkayım, kendimi refüze edeyim, ama baktığım surlar yıkılmış, etraf berişan, sular kesilmiş, membalar kurmuş, bana gitme dediler durdum, yoksa ben onun on beş senelik ıstırabı içimde çekiyorum. Bir cemaata hak ve hakikatı duyuramamız Rab'i içindeyim. Ve bunu da kimsede değil kendimde bilmekte ve bulmaktayım. Bağlı bulunduğum yerlere bağlı olduğum kadar Allah'a bağlı olmayışımda bulmaktayım. Hala şu dünyaya ait bir kısımlar acifle meşgul bulunmamda bulmaktayım. Binanaleyh bırakmadılar, gitmeme mani oldular. Yoksa kendimi refüzeye her an hazırdım. Ta içinizden çıkacak insan size hakikat aykırsın. Bütün işti yakımda onu bekliyor ve intizar ediyorum. Meseleyi şekilde gören Müslümanların mezar taşları gibi devrilip gideceği anı intizar ediyorum. Müslümanlığı sadece yatıp kalkmadan ibaret görenlerin devrilip gideceği anı intizar etmekteyim. Namaz istihkar etmiyorum, o azizle başımızın tacıdır. Fakat onun ruhu Rabb'e gönül vermeye bağlıdır. Hudu ve huşuya bağlıdır. Mescitte bağdaş kurup oturan adam, Rabbe inandığından mahbetmesin, inanmaniyetinde değilim. Mescitte esniyen insan, Rab'be gönül vermişim iddiasıyla karşıma çıkmasın. Zira Rabbime karşı tutuya da bulunduğundan dolayı müteessir olabilirim. İstirham ederim. İstikametimiz davranışlarımızdan taşsın. Binaenaleyh ben gerçek tekevvünüm, mürşit kadrosuyla ve irşad edilmiş şemaatiyle ileride zuhur edecek diye intizar ediyorum. Ne siz bana bir şey atfedin ne de ben size bir şey vereyim. Ben hayatımda Hz. Mesih'in merkubu olmayı düşünmedim. Keşke Rabbim o kadar sırtında tevrat taşıyan bir iştek olma lütfunu bahçeyleseydim, onu bile yapamadım, İşte mahiyetim bu. Sizler necisiniz neredesiniz ne yaparsınız sizin hesabınızı yapacak ben değilim iman ve ifanınızdan Rabbinizle baş başa kaldığınız zaman onu siz yapacak defterinizi siz kapatacaksınız çünkü sizin hesabınızı Allah size soracak ben kendi akıbetimden korkuyorum Alainnahu sana kelamı ve abla anlam Kalamullahülmalikilazizilahlam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 الحمد لله يا حمدًا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي المتبر. تعظيماً لنبيه وتكريماً لفخامة شام صفيه. فقال الله عز وجل من قائل مخبراً وامراً إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموه تسليماً لبيك. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala Âli Seyyidina Muhammed, Kama salli'te ala Seyyidina İbrahim ve ala Âli Seyyidina İbrahim fil âleminne Rabbena inneke hamidun mecid. Ve barik ala Seyyidina Muhammedin ve ala Âli Seyyidina Muhammed, Kama barikte ala Seyyidina İbrahim ve ala Âli Seyyidina İbrahim fil âleminne Rabbena inneke hamidun mecid. Varda Allahümme anil siddîkâ ve beknü vel fârikâ ömrâ ve usmâne vâlin radıyallahu anhum. Ve anil siddetil bâkiyetil aşeretil mübeşşerâ. وأن الصحابة والتابعين اخيار من والابرار وسلمت السيما كثيرا الى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم برتقامين الله ما تمنى سيدنا محمد الله اللهن kulları Allah'ın kapısının köleleri ve bendeleri, Rabbin huzurunda dahi o huzurun edebine çok defa riayet edemeyen, gönlünün yataktaki gafletini mescide kadar getiren Allah'ın kulları, yatak hayatını mescitte yaşayan Allah'ın kulları, ama mescid hayatını hiçbir zaman yatağa götüremeyen, cesaretsiz, dermansız Allah'ın kulları. İttakullah اللّٰهَ Allah'a karşı gelmekten sakının! Aczinize, fakrinize bakın, utanın da sakının! Bükülen belinize bakın da, utanın da sakının! Beyazlanan saçlarınıza bakın da, utanın da sakının! Ölü gönül sırtınızda taşımaktan utanın da sakının! Rabbinizin himayesine girin ve Rabbinize itaat edin! اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ ve وَاِيْتَاءِذِ kurban. Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Doğruyu dosdoğru yaşamakla, Kur'an'ı hayata hayat kılmakla, semadan inen o nurani amudu kendi istek varzularınıza uydurmakla değil, Allah'ın emirlerine uymakla emrediyor. En şumullü manasıyla ihsanla, Rabbinizi görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz gözünüzü kapasanız, esneyip dursanız, gaflete-i nimak etseniz dahi o sizi görüyor yan kalbinizin atışlarını biliyor ya, soluklarınıza nigahban bulunuyor yan ona o denle ibadet ediniz. Ve yine en geniş manasıyla yakınlığınıza bir şey vermekle, şu yüksek İslam dininin kâmeti kıymetine uygun ufkunuzda şahbalaşması istikametinden servetinizi sarf etmekle sizi emrediyoruz ve yanah al fahsayi ve'l munkeri <gülüyor> ve'l bagi ya'idukum Ahlaksızın her çeşidinden gizlisinden açığından büyüğünden küçüğünden dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın baş kaldırmanın her çeşidinden telakkilerin asırların anlayışının değil resulü'l ihsan sahibi Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor böylece size nasihat ediyor hayır halılık yapıyor Ta düşünesiniz, kendinize geleseniz, nefsin irfanını arasınız, hakkı bulasınız, kafletten kurtulasınız, sahiri selamete çıkasınız, emnâman içinde cennete dahil olasınız. Akimin salat, inna salatat anha anil fâshai wal munkar, vallahi kullu Allahi vallahu yalemu marthinâun, sâkallahul adîn.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 عبد الله ولا تشركوا به شيئاً وذل ذي İzlediğiniz için جاي دي